Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Merhabalar, Fasikil'e hoş geldiniz. Ekrem Buğra Bütö, ben. fasikülde her ayın sonunda geride bıraktığımız ayın Özgür Sineba gündemini değerlendiriyoruz. Pandemi gündemi ağırlıklı geçen bir sürenin ardından geçtiğimiz ayı dijital sansür gündemiyle geçirdik. Daha çok dijital sansür konuştuğumuz bir ay oldu diyebiliriz herhalde. Özellikle Netflix ve devlet aykıları arasında olan biteni anlamaya çalışırken geçti bu süre. Zira Netflix Türkiye, orijinal içerikler arasında yer alması planlanan şimdiki aklım olsaydı Atlı dizisinin çekimlerin çekimlerin başlamasına bir gün kala iptal etti. Konunun dizinin senaryosunda eşcinsel bir karaktere yer verilmesine kaynaklandığı konuşuluyor. Bu konu daha önce de Aşk bir Atlı diziyle ilgili de gündeme gelmişti. Şimdi başka bir dizinin iptal olması söz konusu. Bir yandan da Netflix'in konuya dahil oluşu RTÜK ve bakanlık arasındaki ilişkiler ne bittiğine dair aslında biraz kafaları karıştırmış durumda. E, dolayısıyla biz de bugün e, bu ayki programda bu konuyu değerlendirelim. Birazcık e, açıklamaya çalışalım istedik. E, sinema yazarı Şenay ile birlikte olacağız bugün. Fırat ile birlikte onu anlayacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. E, buradan ben aslında size doğrudan topu atmak istiyorum Şenay Bey. E, konuyu biz de fasükülde haberleştirdik. Siz de evrenseldeki köşenizde yazdınız. Yani belki biraz tekrar olacak yazıyı okuyanlar açısından ama e, bahsettiğim karışıklık en azından benim için söz konusu olduğu için soruyorum biraz da. Yani bu bütün bu dizinin iptaline getiren süreçte e, Netflix, RTÜK ve Bakanlık arasındaki ilişkileri bir özetlemeye çalışmak istiyorum. Sizden öyle bir özet alsak mümkün olur mu acaba? İşte sorun. E, bununla ilgili e, bütün bilgilerin ee, birinci kaynaklardan değil de aslında kulis bilgilerinden edinilmiş olması. Yani e, benim takip edebildiğim kadarıyla işte e, Güneyt Özdemir, Fatih Altaylı sonra bir BBC Türkçe haberi e, Rütük'ten bir, içeriden bir kaynağı onaylatıyor. Yani iki tarafta meselenin iki tarafı da resmi olarak çıkıp e, gelişmelerin nasıl vuku bulduğuna dair bir açıklama yapmıyor. Ee, özetle bildiğimiz gibi işte hani e, hikaye e, Aşk 101 e, fil dizisinin bir karakterinin eşcinsel olduğu e, onun görüldükten sonra hükümet kanadı tarafından müdahale edildiğinin e, hükümet sözüsü tarafından söylenmesi daha sonra bunun gerçek olup olmadığının tartışılması ardından şimdiki aklım olsaydı dizisine yapılan müdahalenin e, açık bir şekilde ortaya çıkması ve fakat e, bütün hikaye de e, işte Rütük, Turbakanlı ve Netflix tarafı sessiz. Hatta e, hani Fasuki yaptığı küçük açıklama e, dışında e, Ece Yürek için e, filmin yaratıcı ekibi de yani senarist birkaç cümle bir şeyler söylüyorum hani e, yönetmeni yapım Türkiye'deki yapım işini üstlenen yüklenici firma e, ki. Aslında burada şeyde biliyoruz hani e, evet yapımcı Netflix gibi görünüyor ama bu projeler aslında Türkiye'deki e, yüklenici firmaların projeleri. Yani burada bir e, yasal hani bir, bir tür e, karşılıklı şeyler yapılıyor. Yani bu firma aslında proje, bunu projelendiriyor Netflix'e gidiyor ama Netflix bunu kendi projesiymiş gibi çekmek istiyor. Bunlar e, çok yazıldı çizildi e, yani burada dikkat çekici noktalardan yani benim çok önem verdiğim iki tane nokta var bir tanesi bu burada iki tarafta yeterince açık değil Hatta Aslında bizim meselinin sorunun yani dadı da sorunun kaynağı olarak gördüğümüz iktidar tarafı bu konuda çok daha açık netflixten yani böyle özgürlükçü içerik özgürlüğünden yanaymış gibi görünen işte böyle farklı farklı türlü türlü çeşitli çeşitli içerikler üretilmesini... filmisini Olanak veren, ney gibi görünen Netflix tarafı sadece biz değil, bütün dünyada böyle. Ama Türkiye'deki bütün bu tartışmalar konusunda Ketun, e, bakanlık kendince e, belli kulis kaynaklarını harekete geçirerek, çünkü bunların somut e, silüetleri var. Yani bir YouTube yetkilisini arayıp e, ondan görüş alabiliyorsunuz, off the record da olsa. Bir bakanlık yetkilisinden görüş alabiliyorsunuz ama Netflix kapı duvar. Ee, Dolayısıyla biz bu tartışmada e, geçtim şeyi hani böyle memleketin işin e, sansür kısmına gelmeden önce şeyin tüketicileri olarak Netflix'in e, kullanıcıları olarak doğru bilgilendirilmiyoruz Netflix tarafından. Mesela e, sen de biliyorsun dur takip ettin mesela Netflix'in manipüle ettiği aslında böyle bir şey olmadı ama bununla ilgili kamuoyu oluşturmaya çalışına dair e, bakanlık tarafından bütün tarafından açıklamalar da yapıldı ilginç bir şekilde. Mesela hani bun, bunların doğruluğunun yanlışlığını e, Netflix'in ketumluğundan anlayamıyoruz. Hani öse de hani böyle reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi bir noktada mı duruluyor? E, şimdilik durum bu yani e, sen manzarayı özetler misiniz diye verdin ama hani manzaranın özetinin özeti bu aslında. Hani ortada e, somut bir manzara yok. Parçalar var. O parçalardan herkes kendi hikayesini çıkarıyor. Ya aslında evet yani sizin yazınızın da o ayrımı yaptığı yani hükümet tarafının e, yaptıkları bir yerde otosansür bir yerde Netflix bir yerde o ayrımdan e, Netflix tarafına geleceğim ama e, bir şey, şeyi e, bir netleştirme gibi bir istek var benim içimde. E, bu yeni bir yasa var şimdi geçen sene yürürlüğe giren e, bütün dijital platformların e, rütüye bağlandığı rütüye tabi olduğu lisans yani almak zorunda bırakıldığı bir. Ee, yeni yasa var. Şimdi bu yeni yasanın e, yeni teamürleri olacak ve nasıl işlediği e, konusunda soru işaretleri olduğunu düşünüyorum ben. En azından mesela sosyal medyada vesaire konuşmak konu hep buydu. Senaryolar gidiyor mu RTÜ'ye, gitmiyor mu gibi gibi. E, çünkü e, bildiğimiz kadarıyla, benim anladığım kadarıyla RTÜ'ün ön yetkisi yok. Yani sansür kurulu olarak işlemiyor. Bu şimdiki aklım olsaydı projesinin bir Netflix kaynaklı, yabancı bir proje olduğu için doğrudan Kültür Bakanlığı'na gitmesi söz konusu. Oradan yani Kültür Bakanlığı onay vermesi gerekiyor, o yüzden devlet katına çıkıyor vesaire gibi bir durum var ama bütün dahil olması işte sizin de yazıda söylediğiniz bir de gelin bize görüşün hele gibi bir yere geliyor. Biraz aslında orayı açıklayıp ondan sonra Netflix'e geçmek istiyorum. Yani YouTube'un Rütük dahil olmasıyla ilgili çizdiği çerçevelerle ilgili ne düşünüyorsunuz siz? yani Bu Netflix'e özelinde bir şey mi? Yoksa daha genel olarak ne düşünmeliyiz yani bu konuyla ilgili? Bence biraz onun özelinde bir şey şöyle bir şey. Yani zaten YouTube açısından hani Türkiye'deki ana akım kanalların ee, zaten denetlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani orada hani hem dizi içeriğinde hem haber içeriğinde, yani e, şunun e, küçük bir denetleyici kurum olarak tasarlandı, bir ön denetleme, sansür yapma yetkisi yok. Fakat gücünü, yani yasaklama, cezalandırma gücünü e, bir ön alıcı olarak, ön alıcı tehdit olarak kullanıyor, yıllardır kullanır. Yani e, şunu biliriz yani o kulislerde konuşulur hani bundan 5 yıl önce bu Lütfüler, Netflix'ler yokken de işte kanal genel yöneticileriyle yapılan konuşmalarda en son Hıtır'la e, Huysuz Virci'nin ölümünün ardından bir videosu yayınlandı. Ekranlardan nasıl uzaklaştırıldığını dair mesela Lütfük Başkanı e, topluyor ve diyor ki hani böyle ya hani isim vermeden hani e, kadın kılığına girmiş erkekleri de ekrana verelim diyor. Şimdi e, yasaklamıyor. ...buçsuz ne şov yaptırmayın demiyor. Şimdi tavsiye veriyor. Tavsiye veriyor. Bu şu demek, bunu yaparsanız büyük ceza yersiniz demek. Yani doğrusu daha programlar yapılmadan... ...filmler çekilmeden, diziler tasarlanmadan... ...onun önünü alıyor. Sonrası, yani hani şöyle bir şey olsaydı mesela Netflix e üzerinde... E, ...Netflix bunu ay yapım yapsaydı ve Netflix satın alsaydı... ...böyle bir sorun olmayacaktı. Yani en azından e, bu sorun e, dizi yayınlandıktan sonra gündeme getirilecekti. Ama şimdi burada e, e, yabancı filmlerin Türkiye'de e, çek, yani yabancı yapım şirketleri Türkiye'de çek, çekim yapabilmek için bir üstlenici firmayla anlaşmaları burada. iki senaryolarını göstermeleri gerekiyor, onay alması gerekiyor. E, dolayısıyla e, bu bildiğimiz bir şey. Hatta sızan haberlerden anladığımız kadarıyla e, bakanlık Tarafı bu konuda daha esnek. Buradan şunu da anlayabiliyoruz. Nihayetinde tırnak içinde söylüyorum. E, tarafsız olması gereken bakanlık bürokratları daha esnek davranırken doğrudan siyasal bir angajmanı olan, bir siyasal partiye de olan, bağlı olan küçük e, üyeleri haliyle daha sert ve daha ideolojik bakıyorlar. Yoksa hani sızan şeylerden anlıyoruz ki bakanlıkla görüşmede sorun çıkmamış. Hani bakanlık ya hallederiz hatta hani Cenitoz'un dediğine göre ya ufak tefek sorunlar var hani halledeceğiz siz girin de hani arkasını toplarız. Çünkü orada bir bürokrasi var. Hani bürokrasi idare etmeye çalışıyor. Hani yine, işte Türkiye'de iç izilik için ee, diye muhtemelen öyle bir motivasyonla bahsederi görmezden geliyorlar. Yatırım yapılsın diye ama diğer taraf çok daha ideolojik bakıyor meseleye. Çünkü zaten bütün kendisi bir ideolojik e, manipülasyon şeyine dönüşmüş durumda. Burada Netflix tarafına dönecek olursak onların da Türkiye'deki organizasyonlarını devam ettireceği yönünde bir açıklaması oldu. Ama bu Rütük Bakanlık vesaire ne olduğunu bittiği ile ilgili bir açıklama yapmadılar aslında. Bizim altyazı fasikülde şimdiki aklım olsaydının senaristi ve yaratıcısı Ece Ürenç bir söyleşimiz olmuştu. Dolayısıyla onun açıklamaları da ses getirdi epey bir. Ama Fırat zaten onun detaylarını açıklayacaktır sanırım. Evet yani Ece Öğrenç ile yapılan söyleşi yankı uyandırdı. Bu arada bunu da söylemek lazım. Çok fazla çok otosansür ve sansür vakalarıyla son zamanlarda, işte son 7 yılda diyelim çok sık karşılaşıyoruz. Zaten bir kısmı meşrulaşmış sansür mekanizmaları, bir kısmı el altından kapalı kapılar ardında dönen pazarlıklarla döne e, yapılan sansürler fakat bunları çok fazla e, belgeleyemiyoruz e, çünkü hani telefonlarla yapılıyor vesaire yani Kültür Bakanlığı'nın da mesela proje desteklerinde sansür yaptığını siyah bantın raporlarından doğrudan yönetmenlerin tanıklıklarıyla biliyoruz telefon edip işte G karakterleri muhalif karakterleri çeşitli e, siyasi konularda fikir belirten karakterleri çıkartın ee, yoksa işte destek alamazsınız ya da desteği geri gibi bir sansür mekanizmasının işlediğini biliyoruz. Fakat e, televizyon ayağında ve dijital platform ayağında hani bu kadar açık bir şekilde söylenmesi dile getirilmesi e, ve bu kadar yankı uyandırması ilk kez hani bizim Türkiye'de tanık olduğumuz bir şey. O yüzden yani şunu ben vurgulamak istiyorum ya yani Ece Örenç'in yaptığı aslında cesur bir hamle. Çok fazla otosansürü yapılıyor ama bunların hiçbir zaman hani yapanlar da sansür, otosansür olarak nitelemiyor. Bu sürecin safalarını dile getirmiyorlar vesaire. Dolayısıyla Ece Örenç hani onun ve ekibin kararı tartışılır. Bence de yanlış bir karar. Ee, ama bunun dile getirilmesi bence çok önemli hani bizim için yani bu konuda çalışanlar için şeffaf adına e, her türlü çok önemli bir adım diye düşünüyorum dolayısıyla hani orada burada bakanlığın e, ve rutun çalışma mekanizmalarını e, ifşa mekanizmanın ifşa edilmesi bence daha değerli yoksa hani otasansız her türlü bu ülkede yapılıyor bu yeni bir şey değil ee, bunun nasıl önüne geçebiliriz konusu e, daha önemli şu noktada. E, bunu bir altını çizmek isterim. E, yani Netflix konusuna gelince yani burada hani şunu da söylemek lazım. E, Netflix hani bir sanki kahramanmış gibi gözüktü. E, ekibin kararın yanında. Ama bana kalırsa benim anladığım kadarıyla süreçten Netflix'in böyle bir e, şeyi yok yani. Böyle bir e, hani biz ...tamsürü kabul etmiyoruz gibi bir e, durumu, e, tutumu e, Türkiye'de yok. Zaten projelere devam edeceğiz e, açıklaması bunu açıkça gösterdi. Yani hani biz bu e, müdahaleleri kabul ederek devam edeceğiz anlamına gelen bir açıklama olarak değerlendiriyorum bunu. Ve hiçbir ülk ülkede aslında Suudi Arabistan, işte Pakistan vesaire örnek gösteriliyor ama burada içerik düzenlemesi yapılıyor bu ülkelerde. Türkiye'de de yapılan bir şey, işte Designated Survivor'ın bir bölümü rütun talebiyle kaldırıldı. Ee, Türkiye'de de yapılanmış ama hiçbir ülkede Netflix şu ana kadar içeriğine, yani yapımlarının içeriğine müdahale ettirmedi. Ve burada yapılan şey, yani bu olayın ciddiyetini bir ortaya koyalım. Ee, ciddi bir ayrımcılık ve hani sistematikleşme e, emaresi gösteren bir ayrımcılık vakası söz konusu. Yani siz diyorsunuz ki LGBTİ artı karakterler, e, karakterlerin olduğu diziler Türkiye'de çekilemez gibi bir nokta yani çok, çok ciddi bir ayrımcılık noktası bu. Herhangi bir işte diğer ülkelerdeki içerik düzenlemeleri vesaire gibi bir şey değil, çok ciddi bir şey. Ee, dolayısıyla Netflix hani bunu şey dediği gibi sessiz kalarak bunu kabul etmiş oluyor. Bunun altı çizilmeli. Burada sadece ekibin bir otosansürü var gibi algılanmamalı. Burada Netflix'te irade bir mekanizma ve çok iradeli bir şekilde aslında sansürü kabul ediyor diye düşünüyorum ben. Hani Netflix'ten mücadele etmesi beklenir mi sorusu Şenay'ın yazısının temelindeki soruydu. Ben de Şenay'a bunu, yani bunu açmasını isterim. Çünkü bu önemli bir mevzu yani Netflix'ten gerçekten mücadele etmesini bekleyebilir miyiz? Bekleyemeyiz. Yani zaten yani bugüne kadarki gelişmeler e, beklemememiz gerektiğini de gösteriyor. Yani e, mesela bu YouTube işte e, dijital platformların Rütük sansürüne Rütük denetimine tabi olması meselesinde e, de bunlar konuşuluyor. Ve biz sonradan öğrendik ki aslında Netflix yöneticileri heyetleri işte Fatih Altaylı'nın yazısında söylediği gibi böyle özel uçaklarına binmişler buralara gelmişler, o görüşmeler yapılmış yani ve eller sıkışılmış buradan da yani hem açık göz bir yine kulislerce sızan bilgilerden anladığımız kadarı hem de şimdiki aklım olsaydı da anladığımız kadarıyla özel uçaklarına binilmiş buralara gelinmiş ve Türkiye'deki içeriklerin sensürlülüğe sensürlülüğe dair. Ee, bir mutabakatı varılmış. Zaten hani belli ki bu mutabakattan sonra e, bu yaratıcı ekibi, hani dizinin ekibine bu bildirilmiş. Onlar da gerekli düzenlemeyi yapmışlar. Zaten hikaye anladığımız kadarıyla e, Türkiye'de üretilmeyen içeriklerin makaslanması gibi bir noktada e, kilitleniyor ki bu zaten hani Netflix açısından böyle bir şeyi kabul etmek uluslararası prestij kaybı demektir. Yani şey çıkarmak gibi değil. Hani, e, Arap prensini, Suudi prensini kötüleyen bir e, Hasan Minaj bölümünü çıkarmak, Türkiye'yi kötüleyen bir bölümü çıkarmak gibi. Yani hiç yayınlamazsınız, anlayabilirim. Yani mesela hani Sex Education Türkiye'de hiç yayına konmaz. Bu e, çok anlaşılabilir. Ama yayına koyup makaslayamazsınız. Yani bu e, büyük bir prestij kaybı demek olur. E, dolayısıyla burada bir yanılgı şöyle bir yanılgı oluşturun düşünüyorum. Bunu Netflix'in bilerek böyle bir yanılgıyı ürettiğini sessiz kalarak düşünüyorum. Biraz da sektörün ve bizlerin e, bunu bir teşhine olduğumuzu düşünüyorum. Ben yazıda kısırı dilemiştim. Yani Bakur sansüründen sonra sektörün ayaklanması çok iyi bir şeydi. O dinamizm bir süre sürdü, sürdü ve sonra e, bir içimde e, bunun bayraktarlığının yapması gerek festivallerin yapması gerektiğine karar verildi ve bu hava, iş festivallere havale edildi, sansürle mücadele işi. Tabii ki geldiğimiz nokta belli. Şimdi burada da e, böyle hızlı bir şekilde hani gücü var, parası var, şey var hani Netflix yapsın bunu derken Netflix'in gerçekten küresel e, ve çok yakında böyle tanımlanması da mümkündür küresel emperyalist bir şirket. Hani henüz öyle tanımlanmadı ama tanımlanacaktır enine sonunda. Hani yeni Hollywood dediğimiz gerçekten küresel bir şey. Fırat'ın söylediğine bir ek yapmak istiyorum. Netflix içerik üretmek için belli başlı merkezler seçiyor zaten. Yani İspanya önemli bir merkez görüyoruz. Brezilya, Meksika, Polonya şimdilerde Avrupa'da önemli bir merkez. Belçika, Hollanda şeyi. Dolayısıyla zaten ri çok riskli alanlarda içerik üretme işine girmiyor. Şimdi Türkiye her şeye rağmen batıdan bakıldığında hala demokratik, seküler bir ülke olarak görüldüğü için ve tabii ki Türk dizi endüstrisinin dünyadaki prestiji e, göz önünde alındığı için bir içerik üretim merkezi halinde kullanılıyor. Ki hani bu e, tartışmada da Arturoğlu Özkök'ün e, Netflix başkanıyla yaptığı e, muhabbet gündeme getirildi. Hani ya biz Arabistan'da varız, Pakistan'da varız, Türkiye'de mi sorun yaşayacağız demiş ya. E, öngöremedikleri şey biraz da bence bu. Yani hani e, bu kadar siyasi müdahaleyi beklemiyorlardı. Siyasi müdahale demişken, atlamadan geçmeyelim. Ben hızlı kısa basıttım mı? burada bu aynı zamanda aslında e, dışarıdaki kamusal alandaki siyasal hatta dair bir şeyin e, e, uzantısı. At bunu atlamamak lazım. Çünkü LBGT'yi artı e, üzerinden, yani bunun üzerinden bir siyaset üretirseniz eğer siyasal alanda sıkıştıysanız, bunun üzerinden bir siyaset ürettiğinizde bu ülkede muhalefetin birçok şeyini susturursunuz, paralize edersiniz. Çünkü... E, homofobi ve hani bu ülkede o kadar büyük bir şey ki, yani bu konuda açıklama yapamaz hale gelir ve bir konsolidasyon sağlayabilirsiniz. Bence e, bu tür dijital içeriklere dair e, nasıl kamusal alandaki siyasal siyasette e, buradan giderek bir konsolidasyon inşa edilmeye çalışıyorsa, e, buradaki içeriklere dair de öncelikle buradan başlayarak e, bir konsolidasyon inşa edilmeye çalışılıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla. Ee, evet hatalı bir karardır ama bugün Türkiye'de e, yaratıcı alanda çalışan herkesin e, çok dikkat etmesi gereken, yani belli ideolojik hatların, belli karakterlerin üzerine çok kolay çizdiğimizde e, o çizginin doğrudan size doğru geldiğini, geldiklerini bilmeleri lazım. E, dolayısıyla e, işin piyasasına e, kaç para döndüğüne, kimin ekmek yediğine bakmadan, çünkü ideolojik bir karşı koşu gerekiyor. Çünkü bunun e, gerçekten sonu e, üretemez hale gelmek, yaratamaz hale gelmek. Yani e, ekmek parasını da aşan bir noktaya doğru gidiyor iş, belki de çoktan gitti. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, ya gerçekten devamını yapmak isteriz. Hakikaten konu yani gündemle birlikte de tabii ki yoruluyor, değişiyor. Bir yandan da hakikaten çok su kaldıracak konu oldu kesin. E, teşekkür ediyoruz öncelikle Şener Aydemir'e, e, konuk olduğu için bize e, tekrar bekleriz diyoruz. E, bu aylık Fasikül'ün sonuna geldik. E, gelecek ayın son çarşambası 94.9 Açık Radyo'da görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema gündemi. Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.